Her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala hepinizi korusun. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin Bizlere birlik, beraberlik nasip etsin. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin. Bizlere ihlas versin, samimiyet versin, güç, kuvvet versin. Allah Azze ve Celle bizi ve neslimizi korusun. Dünyadaki tüm Müslümanlara yardım etsin. Birlik, beraberlik içinde yaşamamızı nasip etsin. Evet kardeşlerim, bugün sizlere aleyhissalatü vesselamın bizlere yapmış olduğu görevi davet üzerinde ve talim üzerine sohbet yapmayı düşünüyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın gönderilme sebeplerinden bir tanesi de ümmete talimdir. Allah subhanehu ve teala kitabında kendi içinizden size ayetleri okuyan, sizi kötülüklerden arındıran, size kitabı ve hikmeti talim edip bilmediğinizi size öğreten bir Resul gönderdik diyor. Aleyküm selamlar. Dokulaşabilirsin bayağıdır görmedin arkadaşlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'de üzerinde ısrarla durulan görevlerinden birisidir kardeşlerim. Elbette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın seçkeni tüm, tüm görev ve sorumlulukları, yetki ve sınırları, değer ve kıymeti biz Muhammed Ümmeti için çok önemlidir ve üzerinde hassasiyetle durulması gerekir. Bu meselelerin üzerinde neden duruyorum? Neden gündeme getiriyorum bunca dersten sonra? Kardeşler, Muhammed Ümmeti ilk gelen o davette Peygamber Aleyhisselam'ın yaptığı daveti ona tabi olan o ashabı eğer güzel özümsemezse meseleleri önemsemezse emin olun dine sarılmada, iman etmede, tevhidi birlemede, hayata geçirmede hep sıkıntılar doğacaktır. Nasıl ki bir şey yapıldığında insan hep bir numuneye bakarak yapıyorsa, bir araba tamir ettiğinde bile bozulan, kırılan, dökülen bir araba aslına döndürülmeye çalışıyorsa bu dinde iman eden insanların da aynı şekilde nasıl eğitilmişse, nasıl talim edilmişse, onlar nasıl talim görmüşse, aynı şekilde olmadığı müddetçe ihlas, samimiyet, birlik, beraberlik olması mümkün değildir. Mesele talim olduğu zaman bu durum biraz daha ehemmiyet kazanıyor ve bizlerle bu nebevi vazife arasında farklı bağların oluşmasına zemin hazırlıyor malum üzere ki talim kelimesi ilim kökünden gelir kardeşlerim ilim Kur'an'da en fazla kullanılan köklerden bir tanesidir ve ilim kökünden Kur'an'daki gelen kelimeler 750 kullanım içerisinde yer almıştır bu kadar yoğunlukla bir kullanımın Kur'an'da olmasının en temel sebebi Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu vahin ilmi ne kadar önemsediğini gösterir. İlim kelimesinin ne anlama geldiğine bakacak olursak, bunun alakalı iki tane lugatdan mana vereceğim. Birisi ilim bir şeyi kendi sayesinde ondan olmayan başka bir şeyden ayıran belirti iz işaret alamet ve eserdir. İki, bir şeyi hakikatiyle idrak etmek manalarına gelir. Bu iki tanımda da dikkatimizi çeken belirti, iz, işaret, alamet, eser ve idrak kelimeleri alt alta yazalım. Sonra şöyle bir soru soralım. Bu ifadelerin işlevsel alana dönüştürülmesi yani onlarla amel edilmesi nasıl olmalıdır? İşte bu sorunun cevabı talimdir kardeşlerim. Demek ki talim ilmin aktarılması, yaşanılması, öğretilmesi, eğitilmesi ve yaşatılmasıyla alakalıdır. Zaten talim kelimesinin Türkçe güncel kullanımında kast edilen mana eğitim ve öğretimin Birlikte olduğu bir kavramı ifade eder. Bir yerde talimin olabilmesi için en az iki şuurlu şahsın olması gerekir. Çünkü talim, muallim ve müteallim. Yani hoca ile talebi arasında olacak bir eylemdir. Siz varsanız hoca var, hoca varsa siz varsınız. Bu iki unsurun olmadığı bir yerde talimin olması mümkün değil. Bu şartların oluşması gerekir. Siz size düşeni yapacağınız burayı dolduracaksınız. Ben de bana düşeni yapacağım, size talim ettireceğim. Evet, herkes üzerine düşeni yapmak zorunda. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam talim vazifesini konuştuğumuz zaman onun nübüvvet ve risaletten kaynaklanan özelliklerine dikkat çekeriz. Vahyin tek başına muallim olmadığını, olamayacağını ama Ali sallallahu aleyhi ve selamın Kur'an ile muallimlik görevini yerine de söyleyebiliriz. Yani muallim olarak gönderilen bir peygamber Ali sallallahu aleyhi ve selam gönderiliş gayesini izah ederken açık bir şekilde muallim olarak gönderildiğini söylemekte ve bir yönlüyle talim görevine dikkat çekmekte. İbn-i Mace'de ve Darim'i de gelen rivayete bakacak olursak Allah Resulü ve vesselam ben sizlere ancak bir muallim olarak gönderildim buyurmuştur. Yine ve vesselam Muallimlik yönünü şöyle izah ediyor. Allah beni zorlaştırıcı ve başkalarının hatalarını arzu eden değil, bir muallim ve kolaylaştırıcı olarak gönderdi, diyor. Kardeşlerim, sahabeden ilim sahasında ciddi bir ağırlığı olan Abdullah bin Amr, yukarıdaki aktardığımız hadisin sebebi vuruduna dair bir bilgiyi bize naklediyor ve der ki, bir gündür evden çıkıp mescide gelen Aleyhisselatü Vesselam orada halkı olmuş. iki gruptan birisinde Kur'an okunduğunu, dua edildiğini, diğerinde ise ilim öğrenildiğini ve ilim talim edildiğini gördü. Aleyhisselatü Vesselam her biri de hayır üzerinde. Şunlar Kur'an okuyor ve Allah'a dua ediyorlar. Allah dilerse istediklerini verir, dilerse vermez. Bunlar da ilim öğreniyorlar ve öğretiyorlar. Ancak ben bir muallim olarak gönderildim diyerek ilim halkasını tercih ediyor ve gidip onların yanına oturuyor. Allah hepimize hayır versin. Allah ilim meclislerinden bizleri beri buyurmasın. Aleyhissalatü vesselamın ömrü tamamen ilim meclislerinde yani talim görevinin onun hayatında olduğunu görüyoruz. Ve aleyhissalatü vesselamın muallik vasfına, muallimlik vasfına her daim şahit olan sahabe, aleyhissalatü vesselamın nasıl bir muallim olduğunu birçok anlattıkları rivayetlerle bizlere beyan ediyorlar. Bakın bunlardan bir tanesi, Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın yoluna feda olsun. Ben ondan önce de, ondan sonra da onun gibi güzel bir muallim görmedim diyor sahabe. Yine Enes ben kendisine Ali ve vesselama seferde de hazarda da hizmet ettim. Vallahi yaptığım bir şeyden dolayı bana bunun için yaptın, yapmadığım bir şeyden dolayı da bunun için yapmadın demedi bana hep şevkatle davrandı diyor. Yine sahabenin genç simalarından Ebrufa kendisinden Medine'ye ilk geldiği anları şöyle anlatıyor. Mescide diyor girdiğim zaman Allah Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem insanlara bir şeyler anlatıyordu. Onun konuşmasını bitirmesini bek beklemeden dini hakkında hiçbir şey bilmeyen garip bir adam geldi. Dinini öğrenmek istiyor dedim benim bu talebimi duyar duymaz Allah Resulü ve vesselam hutbeyi bıraktı hemen oraya geldi demir bir sandalyeye oturdu adama onun dilediği şekilde anlattığı dininden birçok şeyler öğretti tamam mı dedi sonra gitti hutbesine devam etti evet Allah hepimize hayır versin hayırdan ayırmasın bu ve bunun gibi birçok rivayetler Ali Aleyhisselam'ın nasıl talim ettirdiğinin beyanından birkaçı. Kur'an'a baktığımızda Kur'an-ı Kerim Ali Vesselam'ın nübüvvet öncesi hayatına vurgu yaparken önemli bir hakikate şöyle de değiniyor. İşte böylece de sana emrimizden Kur'an'ı vahyettik. ettik. Sen daha önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimize kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru bir yolu göstermektesin diyor. Bu Şura 52. ayet. Bu da gösteriyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ümmi bir peygamberdi ve okuma yazma bilgisine nedir sahip değildi. Yine ayeti keremede ey Resulüm sen vahiyimizden önce kitap okuyan ve yazı yazan bir insan değildin. Eğer böyle olsaydı batıl iddia peşinde olanlar şüphe ederdi diyor Ankebut 48'de. Bununla birlikte peygamberimizin artık Allah tarafından vahilen özel bir eğitime tabi tutulduğu tabiri caizse mualleminin Allah azze ve celle ve vahyin emin meleği Cibril aleyhisselam olduğunu belirtmiştir. Allah'ın sana lütfu ve esirgemesi olmasaydı onlardan bir guruh seni saptırmaya yeltenmişti. Onlar yalnızca kendilerini saptırırlar, sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş, sana bilmediğini öğretmiş. Allah'ın lütfu sana gerçekten büyük olmuştur diyor Nisa 113'te hepimizin çok iyi bildiği Necim suresinin ilk ayetlerinde de battığı zaman yıldıza Andolsun ki arkadaşınız Muhammed sapmadı batıla inanmadı o arzusuna göre konuşmaz o bildirdikleri vahyedilenden edilenden başkası değildir çünkü onu güçlü kuvvetli ve üstün yaratılışlı biri Cibril öğretti, diyor Necim 1 ve 6'da. Aleyhisselatü Vesselam'ın talim görevine bizzat işaret eden ayetlere gelince, ilk olarak İbrahim Aleyhisselam'ın duasında yer alan şu ayeti örnek verebiliriz kardeşlerim. Ey Rabbimiz onlara işlerinden senin ayetlerini kendilerini okuyacak, onlara kitap ve hikmeti talim edecek, Onları temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin diyor. Bakara 129'da. Yine Bakara 151'de ve Selamın talim görevine nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden arındıran ve size kitabı ve hikmeti talim edip bilmediklerinizi size öğreten bir Resul gönderdik. Ali İmran suresinde ise daha açık bir uslup ile talim görevinin kapsamı aleyhissalatü vesselamın gönderilmesinin ümmete nasıl bir nimet olduğu hakikati de şöyle vurgulanıyor kardeşlerim. Andolsun ki işlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan kötülüklerden ve inkardan kendilerini temizleyen, kendilerine kitap ve hikmeti talim eden, öğreten bir peygamber göndermekle Allah müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içindelerdi. Alimdan 164'te. Evet kardeşlerim, demek ki talim görevi peygamberlerin varisleri kimlerdir? halimlerdir ve bu kıyamete kadar da ne yapacak devam edecek demek ki bu din talim edile edile edile nesillere ne yapılacak aktarılacak şimdi burada iki tane önemli soru var birisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müminlere neleri talim etmiş öğretmiş ikinci soru ise nasıl talim etmiş nasıl uygulamıştır ilk soru Biraz meselenin mahiyetini anlamamızı kolaylaştıracak. ikinci soru ise usul ve ustup açısından nebevi örnekliği bizlere öğretecektir. Evet, ilk sorunun cevabına yönelik şu beş hususu kısaca ele alacağız kardeşlerim. Birincisi, kendisine vahyedileni insanlara ulaştırmak için muradı ilahiyeyi talim ettirmiştir. Aleyhissalatü vesselam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın özelde müminlere, genelde tüm insanlığa talim ettirdiği ilk şey Allah'ın indirdiği vahiydir. Aleyhisselatü Vesselam teblil görevinin, tebliğ görevinin görevinin bir gereği olarak vahiy muhataplarına ulaştırmış, tebin görevinin bir gereği olarak da o vahiy açıklamış, iyice anlaşılır kılmış ve talim görevinin bir gereği olarak da o vahyi muhataplarına iyice öğretmiştir. Bu bazen sözlü, bazen fiili adımlarla vahyi muhataplarının dünyasına taşınmıştır. Burada biz ayrıca Allah Azze ve Celle'nin muradını, vurgusunu yaptık ki bunun sebebi şudur, muradi ilahi çok önemli bir bahistir. Misal, Allah Allah kitabında ne diyor? Allah'ın boyasıyla boyanın. E bakıyorsunuz herkes kendi rengiyle boyayıp, allayıp, pullayıp ayetin içine kendi manasını koyarak ne yapıyor? İşte bu Allah'tan diyor. Öyle değil işte. Allah Azze ve Celle neyi indirmişse, ondaki muradı ilahi neyse, neyi kastettiyse Resul ne yapmıştır? Onu öğretmiştir. Onun için ihtilaf ettiğinizde Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine gidin diyor ayeti i kerimede. Evet. Bir sözden, bir amelden ya da bir sukuttan tam anlamıyla ne murad edilir? Bunu ancak o amelin sahibi bilebilir. Veya onun bu bilgiyi paylaştığı kimse varsa o bilebilir. Elbette mesele Allah Azze ve Celle'nin kelamı vahiy olunca kelamın sahibinin muradını en iyi bilen de onun insanların içinden seçtiği Hatemül Enbiya ve vesselam olacağı için ancak onun beyanları ile muradı ilahi anlaşılacaktır. Bunlardan bir tanesinde örnek verecek olursak adi bir gün boynunda altından bir haç olduğu halde Allah Resulü an İslametü huzuruna geldiğini söylüyor. Beni böyle görünce, ey Adi, çıkar o boynundaki seni at dedi. Ben de hemen çıkarıp attım. Daha sonra Allah Resulü an İslametü Beselâm Tebe 31'i okudu. Yahudiler Allah'ı bırakıp bilgilerini, Hahamlar rahiplerini, Meryem oğlu İsa'yı rabbler edindiler. Halbuki onlar ancak teh olan ilaha kulluk etmekle emrolundular ayetini okuyunca ben Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e dedim ki ya Resulma biz ne rahiplerimizi ne de Meryem oğlu İsa'yı kendimize rablar etmiş değiliz. Bunun üzerine Allah'ın muradı ilahi nedir ki bu ifade kullanılmıştır dedim. Benim bu soruma karşılık Ali Sallallahu Aleyhi ve Selam evet onlar ayette adı geçenlere ibadet etmiyordu. Ancak onlar Rahipler, din adamları kendilerine bir şeyi helal kıldıklarında veya bir şeyi haram kıldıklarında onlar da aynen bunu ne yapıyorlardı, kabul ediyorlardı. İşte Rab edinme budur demiştir. İşte bu örnek üzerinden anlaşılacağı gibi Muradi ilahi Ali ve Vesselam bazen sorulan sorular üzerine, bazen kendi duyduğu ihtiyaç üzerine muhataplarına ne yapmıştır, anlatmıştır. Yine aynı sahabe Kur'an'da Bakara suresinde 187 miydi miydi? E, siyah lan beyaz iplik birbirinden ayrılıncaya kadar yemeye içmeye devam edin ayeti geldiğinde yastığının bir kenarına siyah ve beyaz iplik koyarak e, sahuru beklemeye başlıyor ve namazı beklemeye başlıyor. Safur kaçır, namaz kaçıyor sonra mescide geldiğinde ey Allah'ın resulü elinde ipliklerle geliyor. Ben diyor yastığımın kenarına siyahla beyaz ipliği koydum ama ayırt edemedim diyor. Subhanallah diyor. Senin yastığın diyor amma da elliymiş. Geceyle gündüzü içine alı vermiş diyor. Yani ayetteki muradı ilahiyeyi kim anlatıyor? sahibi yani aleyhissalatü ve selam anlatıyor. Bununla alakalı birçok neler var rivayetler bulabilirsiniz. İkincisi ise şekle ve sadece görünenek değil işin iç yüzünü ve özünü ihmal edenlere hikmeti öğretmiştir. Kur'an'ı bir kavram olan hikmet ilahi kelam içerisinde altısı Bakara suresinde 20 yerde geçmektedir kardeşlerim. Kitap ve hikmet birçok yerde indirilen, öğretilen, talim ettirilen gibi gelen ifadelerle e, Kur'an ve sünnetin inen vahyin e, yazılı ve sözlü vahiy olduğunu, kitap ve hikmetin neticede e, Kur'an ve sünnet olduğunu ve Allah Resulü ve Vesselam'ın diliyle de bana her ikisi de verildi. Hem kitap hem de sünnet dediğidir ve hikmet çok geniş anlamları ve mesajları olan bir kavram olması hasebiyle düzgün öğrenilmesi gereken meselelerden bir tanesidir. Ama üç temel noktada özetlersek bu hikmet kelimesini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an ile Rabbimizin mesajlarının lafsi anlamlarını hikmet ile de maksadını talim ettirmiştir. İkincisi efendimiz Ali Senaati vesselam Kur'an ile Rabbimizin anlattıklarını hikmet ile anlatmak istediklerini ise talim ettirmiştir. Üçüncüsü Ali Senaati vesselam Kur'an ile Rabbimizin isteklerini hikmet ile ise istediklerini nasıl olacağını nasıl yaşanacağını talim ettirmiştir. Üçüncüsü ise talimin nasıl kulluk edileceğini bilmeyenlere bu işin yöntem ve usulünü hayatı ile ne yapmıştır göstererek öğretmiştir. Allah Azze ve Celle ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Kulluk için yaratılan insana Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mutahhar hayatı ile bu kulluğu nasıl yapılacağını en ince ayrıntısına kadar öğretmiştir. İtikattan amele, ibadetten ahlaka, sosyal hayattan ferdi hayata, kısacası hayatın tüm alanlarında Allah Azze ve Celle neyden razı olacaksa, hangi ameli kabul edecekse, neyden hoşnut olmayacaksa ve neyi kabul etmeyecekse hepsini ilk talebeleri olan sahabeye ne yapmış? Öğretmiş. Onlar da köprü ve kilit nesil olarak arkalarından gelenlere bu bilgileri miras olarak ne yapmışlardır? Ulaştırmışlardır. Hatta sahabeler ne demiştir? Allah Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize gökte uçan kuştan bile haber vermiştir. Hatta Tuvalete hangi ayakla girip hangi ayakla çıkacağımızdan dahi bize ne yapmıştır? Haber vermiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı ise abdesttir diyerek abdestin değerini beyan etmiştir. Temiz toprak 10 sene boyunca su bulamasa bile Müslümanın abdest suyu gibidir diyerek su olmadığı zaman ne yapılması gerektiğini talimat etmiştir. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız siz de öylece kılın diyerek ümmetine namazın doğru doğru nasıl kılınacağını öğretmiştir. Haccın menasikini benden alın beyanıyla İslam'ın beş temel esasından olan haccın nasıl yerine getireceğini fiili olarak göstermiştir. Saf'a kalkın çünkü sahurda bereket vardır diyerek İslam ümmetinin orucunun sahurlu olduğunu beyan ederken yalanlı ve yalana göre hareket etmeyi terk etmeyenin yemeği ve içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur uyarısıyla kamil bir orucun nasıl olacağını talim ettirmiştir. Yine zekat kişinin Müslümanlığının bir delilidir diyerek zekatın din binasındaki yerini üzerinden bir yıl geçmeyen mal zekata tabi değildir beyan ilan da meselenin nasıl uygulanacağını talim ettirmiştir görüldüğü gibi Alihisseati vesselam sadece burada örnek olarak verdiğimiz İslam'ın en temel şartlarına değil hayatın tüm alanlarında kulluğun nasıl yapılacağını bizlere sözlü ve fiili talim etmiş öğretmiştir buraya kadarı toparlarsak demek ki bugün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam aramızda yoksa ki yok sahabeler aramızda yok ki yok ama aramızda onun sözleri var mı Bak, hem de çok az bir miktar ücret ödeyerek o sözlere o rivayetlere çok rahat ulaşabiliyorsak Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği o kulluğun en ince ayrıntısına kadar ne yapacağız? Hadis kitaplarını tek tek okuyarak dinimizi en ince ayrıntısıyla öğrenip ve Vesselam'ın dilinde ne yapacağız? Talim etmiş olacağız. Eğer bunu yapmazsak ne olur? Kırdoğlu bir abdeste gidelim hani demin dedik ya inen vahi. ne yapıyoruz ondaki murad-ı ilahi kime soruyoruz aleyhissalatü vesselam'a sormadık abdest ayetini okudunuz mu ellerinizi yıkayın yüzlerinizi yıkayın dirseklere kadar ayaklarınızı yıkayın bir mezheplere gittiğimizde bu abdeste ortalık tamamen karışmış mı bir ayete. Herkes kendine göre bir renk vermiş mi? Vermiş. Abdestin farzı Hanefi mezhebine göre kaç? Dört. Şafi? He? Sekiz mi? Hanbeli? Hiçbiri aynı değil. Değiş. beş, altı, yedi, sekiz. Şia mezhebine göre, tamam mezheb olarak kabul etmesek bile, mezhepler kabul edildim, onu da kabul etmek zorundasın. Ayağı yıkayamazsınız. Mest vereceksiniz onlarda da. Bakın ayet başı boş bırakıldığında Allah azze ve Celle'nin ona yüklediği muradı ilahiyi peygambere sormadan ali selatü vesselamı anlamaya kalkarsak demek ki insanlar parça parça olacak. Basit gibi görünen bir abdest meselesinde bile ne yapılıyor? ümmet bir araya hem de ehli sünnet dediğimiz insanlar bile bir araya ne yapamıyor? Gelemiyor. Bugün hala Şafi mezhebinden birisine bir kadın dokansa ya da bir hayvan dokansa abdest bozulur mu? Hacca gittiklerinde ne yapıyor Şafi mezhebindekiler? Hanefi mezhebini taklit ediyorlar. Niye? Abdestimiz bozulmasın diye. Demek ki kardeşler, hayatın tüm alanlarında kulluğun nasıl yapılacağını bizlere sözlü ya da fiili olarak öğreten tek kimdir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Dördüncüsü ise neye, ne kadar, nereye kadar değer verilmesi gerektiğini öğretmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam talim görevinin bir gereği olarak ümmetine neye, ne kadar, nereye kadar değer verilmesi gerektiğini öğreterek bir yönüyle müminlerin değer sıralamasını inşa etmiştir. Malum olduğu üzere neye derken meselenin mahiyetini ne kadar derken ölçüsünü, nereye kadar derken sınırını ortaya koymuş. Bu üç alan sadece teoriden değil ancak pratikten yani birinin fiili rehberliği ve refakatıyla ancak doğru olarak anlaşılabilir. Herkes her şeye bir şekilde değerler yükler, kıymet biçer. Aslında burada en önemli husus bir şeye Allah Azze ve Celle'nin yüklediği değerdir. Allah değer vermedikten sonra sen istediğin kadar değer ver. Hatta halk arasında ne derler? Birisi bir laf söyler. Ne diyor? Ne derler? Ha? Bir lafa bak bir de söyleyene bak laf laf mı söyleyen adam mı diye peki biz Allah subhanahu ve teala'nın biçtiği bu değerin ne olduğunu nereden öğreneceğiz elbette ki teorik olarak Allah'ın Kur'an'ından nasıl hayata geçireceğimizi ise Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatından çünkü o hayat Allah azze ve celle'nin gözetimindeki bir hayattır o hayat Allah Subhanahu ve Teala'nın baktığı yerden meselelere bakan bir hayattır. O hayat Allah azze ve celle'nin değer verdiği kadar varlığa değer veren bir hayattır. Bu konuda bir örnek vermek gerekirse modern zamanlarda yaşayan biz Müslümanların her gün biraz daha yıprattığı ve çoğu zamanlar ise tamamen kopardığı Kardeşlik, akrabalık, komşuluk tesisi ve muhafazası konusunda Ali Selamın söz ve uygulamalarını örnek verebiliriz. Allah Resulü Ali Selam bir ömür boyu sırayı rahmin ehemmiyet ve değerinden bahsetmiş. Allah Azze ve Celle'nin bu konuda kulunun beklediklerini en incesine kadar beyan etmiş kendisiyle bunun ortaya konması noktasında en güzel örnek olmuştur. Bakın bir sözünde akraba ile ilişkisini kesen cennete giremez demiş. Bir başka yerde sevabı dünyada iken verilecek iyilik, başkaların dertleriyle ilgilenme ve akraba bağlarını korumaktır. Cezası dünyada iken verilecek kötülük ise hattı aşmak azgınlık yapmak ve akraba ile ilişkiyi kesmektir buyurmuştur. Bu beyan ve uygulamaları ile Sıla-i müminin dünyasında olması gereken yeri göstermiş, böylece değerler sistemini Allah Azze ve Celle'nin razı olacağı şekilde tesis etmiştir. Bundan dolayı ve Selam bize ne öğretmiş sorusuna verilecek cevaplardan birisi, neye? ne kadar, nereye kadar değer verilmesi gerektiğini öğretmiştir olacaktır. Dostunu ölçülü sev bir gün olur, düşmanın olur diyor. Düşmanına ölçülü düşmanlık yap, bir gün olur, dostun olur diyor. Beşincisi ise kurulması ve devam ettirilmesi en zor olan dünya ve ahiret dengesinin nasıl olması gerektiğini öğretmiştir. Evet kardeşlerim, özellikle bu nokta dikkat çekilen bir noktadır. Çünkü Allah Resulü ve Vesselam her ümmetin bir belası olmuştur. Bir helak olma sebebi olmuştur. Benim ümmetimin sebebi de nedir diyor. Ha? Dünyadır. Dünya malının aynı gelinlik bir kız gibi süslenip püslenip gelmesidir diyor. Muhammed ümmetinin en büyük belalarından birisi. İşte bu yüzden dünya ve ahiret dengesinin tesisi gerçekten çok zor kardeşlerim. Zor olduğu için bu işin dengesinin kurulması peygamberlerin gönderiliş gayelerinden de bir tanesi olmuştur. Bilindiği gibi peygamberlerin gönderiliş gayeleri beş kavramda özetlemek mümkündür. Bunlardan birincisi kulluk, ikincisi tebliğ, üçüncüsü güzel örnek olma, dördüncüsü dünya ve ahiret dengesini kurma ve gösterme, beşincisi de itiraz kapılarını kapatmadır. Bu beş temel gayeden bir tanesi görüldüğü gibi dünya ahiret dengesinin tesisidir kardeşlerim dünya ahiret dengesini tesis etme bir yönüyle değerler sıralamasını belirleme için iki insandan iki sınıf insandan bahseder bu iki sınıf insandan ilki dünyaya ahiretin önüne alan ve her daim dünya öncelikli yaşayandır o dua ederken ne der ey Rabbimiz bize dünyada iyilik ver derler Böyle kimselerin ahirette nasibi yoktur. Bu ayetin arkasından gelen ayet, ikinci sınıf insandan bahseder ve olması gerekenin böyle olduğunu ifade eder. Onlardan bir kısmı da ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver, bizi cehennem azabından koru derler. İşte bu hakikaten dünya ahiret iyiliğini isteyen, ama ahiret öncelikli yaşayan insanın ne kazanacağından da şöyle bahseder. İşte onlar için kazandıklarından büyük bir nasip vardır. Şüphesiz Allah'ın hesabı çok sıradedir. Kardeşlerim bu ayetlerde ortaya konan dünya ve ahiret dengesine dair Ali Senati ve Sılam'ın hayatı boyunca defaatle beyanlarda bulunmuş ve fiili rehberlik yapmıştır. Sahabelerden bazıları okudukları Kur'an ayetlerinden etkilenip dünyadan el etek çektiklerinde onları uyarmış, ben sizin için en güzel örnek değil miyim buyurmuştur. Ve onları itidal çizgisine çağırmış, bu çizgiyi dünya tarafına çekip ahireti ihmal edenlere, dünyada garip bir yolcu gibi ol diyerek uyarıda bulunmuştur. Hatta bir gün seferden gelirken böyle mağaraların olduğu suların bolca aktığı ve yemişlerin olduğu bir yerden geçerken sahabeden bir tanesi ey Allah'ın Resulü bana müsaade etsen şu mağaralarda kalsam şu yemişlerden yesem şu sulardan içsem Allah'a zikretsem bana müsaade eder misin dediğinde Allah Resulü ve Vesselam senin insanların içinde kalman, iyiliği emredip kötülükten nehyetmen ve insanların eziyetlerine sabretmen senin için daha hayırlıdır demiştir. İşte bundan dolayı diyoruz ki Aleyhisselatü Vesselam'ın talim görevinin bir gereği olarak kurulması ve devam ettirilmesi en zor olan dünya ve ahiret dengesinin nasıl olması gerektiğini bizlere öğretmiştir. Bununla alakalı birçok rivayetler var, örnekler var. Sizler bunları Allah'ın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine bakarsanız görürsünüz. Bunlardan mesela bir tanesi bir gün damadı Ali'nin Ganimet develerinden kırmızı develeri alıp böyle neşeyle yaylıma götürdüğünü görünce ne diyor? Ya Ali senin bugün birinin hidayetine sebep olman senin şu kırmızı develere malik olmandan daha hayırlıdır diyerek bunu göstermiş. Yine kızının elinde bir altın bilezik gördüğünde kızım ben senin kolunda ateşten halka görüyorum demiş. Ne yapayım babacığım? Götür, onu çarşıda bozdur ve Allah yoluna infak et dediğinde Fatıma annemiz hemen Medine'nin çarşısına gitmiş. Elindeki o bilezikleri bozdurup Allah yoluna infak etmiş. Ve Selam tekrar kızcağızını gördüğünde ne yaptın kızcağızın? Babacığım çarşıya gittim ve onları bozdurdum. Allah yoluna infak ettim deyince Aleyhissalatü vesselam ne diyor? Muhammed'in kızı Fatıma'yı ateşten kurtaran Allah'a hamd demiştir. Evet, Aleyhissalatü vesselamın talim görevini nasıl yapmış, nasıl uygulamış, talim meselesinin mahiyetine dair birçok noktalara değinmeye çalıştık kardeşlerim. Meselenin nasıllığına gelince bu alan da işin yöntem ve usulüdür. Bu konuda çok önemlidir. Aslında işin nasıllığını konuşmak bir yönüyle Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitim, öğretim metodu konusunu konuşmaktır. Bu ise geniş bir mevzu. Yalnız ben bugün beş kavramın üzerinde kısaca özetlemeye çalışacağım. Birincisi tatbik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne anlattıysa fiili olarak ne yapmıştır? Göstermiştir. İkincisi tedriç, kavramları hep küçükten büyüye doğru ne yapmış, öğreterek gitmiş. Üçüncüsü tadil, hep düzeltmiş, doğrultmuş ve insanları itidal üzerine çevirmiştir. Dördüncüsü tasfih, yapılan yanlışı düzeltmiş, yanlışın yerine doğruyu koymuş, oturtmuş. Beşincisi taltif. O da ne yapmış? Lütfetmiş, gönülleri almış, yumuşak davranmış. Şimdi bu beş kavramın üzerinde detaylarına girmeden kısa kısa örnekler vermeye çalışacağım. Birincisi tatbik dedik. Fiil olarak gösterme, uygulama ve öğretmek istedikleri muhakkak ki muhatabına ne yapar? Yansır. Mesela sırayla ilmihal derslerini işlerken arkadaşlar o zaman ne dediler? Ya hocam tamam ee, birçok meseleyi anlatıyorsunuz ama bu kefenleme nasıl olacak? Anlatıp geçiyorsun ama insan görmeden anlaşılmıyor. Ne yaptık bir zaman? Hacı Bayram'dan kefen aldık geldik. Burada kestik, biçtik. Bir tane kobay arkadaşımızı ne yaptık? Kefenledik. İşte kefen böyle yapılır diye tatbik olarak ne yaptık? Gösterdik. Allah Resulü Ali Senaati ve selam öğretmek istediği şeyleri yani talim ola, konu olan meseleleri bizzat yaşayarak hayatıyla ne yapmıştır? Göstermiştir, öğretmiştir. Ali Senaati ve selam böyle yaparak her mesele, hem meselenin karşı tarafa daha iyi anlaşılmasını sağlamış hem de sonradan ortaya çıkması muhtemel olan ihtilaflara ne yapmıştır? çözüm yolu olmuştur. Yine Aleyhisselatü Vesselam'ın tatbik sahasında ortaya koyduğu örnekler çokça fazladır. Burada iki tane örnek vereceğim size. Demin de dediğim gibi Kur'an-ı Kerim'de abdestin nasıl alınacağına dair açık bir beyan bulunur. Ey inananlar namaza kalktığınızda yüzlerinizi dirseklere kadar ellerinizi başlarınızı mesledip topuk kemiklerine kadar ayaklarınızı yıkayın maine aldı ancak bu ayete rağmen sahabe yine de Ali vesselamın rehberliğine ne yapmıştır ihtiyaç duymuştur adamın biri geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü abdest nasıl alınır diye soruyor aleyhissalatü vesselam ona nasıl alınacağını anlatabilirdi ama bunu yapmadı bir kap su istedi Sonra ellerini yıkadı, ağzına üç kere verdi çıkardı, burnuna üç kere verdi sümkürdü. Sonra yüzünü üç kere yıkadı, sonra ellerini dirseklere kadar yıkadı. Sonra kafayı komple mest etti. Sonra ayaklarını yıkadı, ayak parmaklarını hilalledi. Sonra sağ ve sol ikisinde yaptıktan sonra o tasla kalan suyunu attı, ayağa kalktı ve içti. Dedi ki abdest işte böylece alınır. Anlatmadı. Ne yaptı? Tatbik ederek karşıdakine bunu öğretti. Bugün hala bu meselede ihtilaf var mı? Ama ihtilafın hal çaresi oraya gidip. Yani şunu demek istiyorum. Abdest alırken misal kafaya mes nasıl yapılır Hanefi mezhebinde? te 1 Şafi mezhebinde dokunman yeterlidir. Kitap sünnetten ve Vesselam ellerini şöyle yapmış, komple ensiye kadar gitmiş, gelmiş. Doğru olan bu, öbürleri ise doğru olan değildir. Allah hepimize hayır versin. Bakın burada abdest konusundaki bu tatbikinden hem orada bulunan sahabeler hem de soru sahip olan sahabe ne yapmış? İstifade etmiş, fiili uygulama akıllarda daha iyi tuttuğu için aleyhissalatü vesselamın bu yöntemi bütün ihtilafların hal çaresi olmuştur. İkinci örneğimiz ise namaz vakitleri konusunda bir tanesi geliyor ne yapıyor? Namaz hangi vakitlerde ey Allah'ın Resulü diyor. Allah Resulü aleyhissalatü Selam şu, şu şu şu vakitlerde dese olurdu değil mi? Ne diyor? Senin vaktin var mı? Var. Sen gel iki gün bizim arkamızda namaz kıl diyor. Hay hay diyor. Aleyhissalatü Selam adam anlatıyor şimdi. İlk gün diyor namaz kıldığında namazdan çıktığımızda diyor kimse kimsenin yüzünü tanıyanız haldeydi diyor. İkinci ise diyor sabah namazından bahsediyor. Neredeyse diyor güneş tepemize diyor doğacaktı diyor. Öyle kıldığında diyor gölgeler tam sıfırken güneş batıya meyledip meylettiği anda kıldı diyor. İkinci günde ise diyor her eşya bir mızrak boyundayken kıldı diyor. İkinci diyor e, birinci günde diyor eşyan, e, eşyanın gölgesi diyor bir mızrak boyu iken diyor kıldı. İkinci günde aynı vakitte kıldı diyor. Akşam namazını kıldığında diyor güneş tepeyi hemen açtığında kıldı diyor. İkinci gün kıldığında diyor kızınlık gitmişti diyor. Yatsıyı kıldığında diyor. Kızıllık yeni gitmişti. İkinci gün kıldığındaysa diyor gecenin tam yarısı olmuştu. Hatta sahabeler diyor oturaklarında oturmuş, kafaları düşmüş, horuldu yollardı diyor. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam, o soru soran nerede diye çağırdı. Buradayım ey Allah'ın Resulü dedim diyor. İşte namazın ilk vakti ve son vakti budur dedi diyor. Bu ne yaptı şimdi? Namaz vaktindeki ihtilafları ortadan ne yapıyor? Kaldırıyor Çünkü Allah Azze ve Celle Resulü'nü göndermiş, namazı cibriyle ona ne yapmış? Talim ettirmiş, vakitlerini ona göstermiş, Aleyhisselatü Vesselam da talim ederek ashabına bunu ne yapmıştır? Göstermiştir. İşte bu iki örnek burada aktardığımız pek çok örnek Aleyhisselatü Vesselam'ın talim görevini bizzat taktik ederek nasıl uyguladığına dair ipucudur. İkincisi tedriç yani talim görevini yerine getirirken uyguladığı en önemli e, görevlerden bir tanesi tedriciliktir. Bu da Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam'a Kur'an'ın öğrettiği çok önemli bir usuldur. Efendimiz bunu Kur'an'dan çok iyi öğrendiği için o da muhataplarına bazı şeyleri talim ederken bu yöntemden ne yapmıştır? istifade etmiştir. Aynen Alimran 79. ayet bağlamında söylediği bir sözü burada aktaralım. Öğretmekte ve okuyup yazmakta olduğunuz kitap sayesinde Rabbanler oldunuz. Ayette geçen Rabbani alimler ifadesini İbn Abbas, Rabbani alim insanlara büyük ilimlerden önce küçük ilimleri öğreten kimsedir buyurmuştur. Bu ifadeyi şöyle anlamak gerekir. İnsanlara akılları ölçüsünde konuşma, tartabilecekleri seviyeyi gözetme, algılayabilecekleri meseleleri sunmaktır. İşte bu meselede Allah Resulü aleyhissalatu vesselam çok hassas davranmıştır. Hatta ümmetine ne demiştir? İnsanlara akıl edemeyeceği şeyleri ne yapmayın, söylemeyin. Olay ki Allah'a ve Resuluna düşman eder hale getirebilirsiniz demiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu halini şöyle özetleyebiliriz kardeşlerim. Meseleleri basitten zora doğru anlatırdı. Önce basit olanları söylep muhataplarının algılarının açılmasını ister, sonra yavaş yavaş meseleleri zorlaştırırdı. Aleyhisselatü Vesselam ön bilgiden gayeye doğru yürür, önce anlatmak istediği şeye bir zemin hazırlar, birkaç cümleyle ne anlatacağına dair bir ön bilgi vermek suretiyle muhatapta ilgi ve merak uyandırır, daha sonra asıl gayesini anlatırdı. Üçüncüsü ise, muşahastan mücerrete doğru hareket eder, işin başında muhataplarının hissedeceği, göreceği, söylenince algılayabileceği meselelerden başlar, sonra yavaş yavaş bir irtifa kaydederek İşi ne yapar? Somuttan soyuta doğru yürütüldü. Bunu hayatında birçok örneklerle göstermek mümkün kardeşlerim. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Üçüncüsü tadil dedik. Düzeltme, denkleştirme, doğrultma, düzgünleştirme, aşırılıklardan arındırarak itidal üzerine kılma ki özellikle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu bahiste itidal üzerine duracağız ki malum üzerine Aleyhisselatü Vesselam itidalı peygamberliğin 24 cüzünden bir cüz olarak tarif etmiştir. Ve yine Aleyhisselatü Vesselam din kolaylıktır. Dinde kim kendisini zora sokarsa altında kalır, ezilir. O halde itidallı davranın, orta yolu izleyin ve ümit var olun gündüz sabahı, akşamı biraz da gecesiyle destek ve yardım isteyin demiştir. Yine işte böylece sizin insanlığa şahitlik olmanız, Resul'un da size şahit olması için sizi vasat bir ümmet kıldık diyor Allah azze ve celle. Kardeşlerim, vasat ümmet olmanın bir gereği olan itidal hayatın her alanında müminin temel bir esası olmalıdır. Aleyhisselatü vesselam bir nehir kenarında bile abdest alsanız suyuna ne yapmayın? Israf etmeyin demiştir. Ya nehir kenarında her tarafın su. Orada bile itiları elden ne yapmayın? Bırakmayın demiştir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Onun dışında sohbetlerle alakalı diyeyim. Sahabelerden bir tanesinden oradaki tabi'in devamlı bize anlat, devamlı bize sohbet et dediğinde vallahi diyor ben bunu sizden daha çok istiyorum. Ama Allah Resulü ve Selam bu konuda da bize itilarlı olmayı tavsiye etti. İnsanları bıktırmayın, osandırmayın, onların durumlarını gözetin. Onlar sizden el çektiğinde siz de onlardan el çekin. El çekme nedir diye sorduğumuzda sağa sola bakıyorsa, uyuyorsa, sohbet dışında bir şeylerle uğraşıyorlarsa onlardan elinizi çekin demiştir. Evet, demek ki her işte sohbette bile itidal üzerine olmak gerekiyor. Dördüncüsü ise tasih, yapılan yanlışı düzeltme, giderme, o yanlışın yerine doğrusunu koyma, doğrusunu göstermektir. Ali Senati vesselam bu yönde birçok uygulamasını görmekteyiz. Bunlardan en meşhur olanlardan bir tanesini söyleyeyim. Bir adam geliyor. Hepinizin malumu bildiğiniz bir örneği vereyim. Ali Senati vesselam insanlara sohbet ederken şöyle biraz bakıyor, ediyor, gidiyor mescidin bir kenarına bevletmeye başlıyor. Hemen insanlardan bazıları gidiyor adamın elbisesinden falan çekiyor. Yapma, etme derken Ali Senaati ve selam ne diyor? Bırakın adam işini görsünler. Adam bedevi. Şurada yatıp şuraya bevledip kalkıp giden birisi. Bir kova su istiyor. Adamın bevlettiği yere döküyor. Adamı çağırıyor. Mescitte Allah'ı zikretme ve secde etme, ibadet etme yerleri. Anladın? Adam kafa sallıyor. Sonra o iş bitti. asabına dönüyor. Ne diyor? Doğruyu öğretiyor şimdi. Şimdi burada adam gelmiş, şöyle oturduğumuz bir yere birisi bevle diyor. Ne yapıyorsunuz? Tuvalet orada. Ya da herhangi bir mani. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kolaylaştırın, zorlaştırmayın, Huzur verin, nefret ettirmeyin, müjdeleyin diyerek yanlışı, yanlış takılan tavrı ne yapıyor? Düzeltiyor. Bir de sahabeden örnek verelim onun eğittiği insanlardan. Bir gün sahabelerden bir kısım oturmuşlar kuran okuyorlar. Meryem suresini okuyorlar. Bir Yahudi geliyor, dinliyor, bakıyor Musa'yla alakalı tek kelime yok. İsa'nın da Meryem'in de diye çok ağır küfürler ediyor ki Yahudiler sevmezler biliyorsunuz İsa aleyhisselamın da annesinden. Sahabeler kalkıyor, ağız burun kırıyorlar bırakıyorlar. Güzel yapmışlar. Sonra Selman geliyor. Bakıyor yerde ağız burun kanayan bir adam. Kaldırıyor. Elini yüzünü yıkıyor. Temiz diyor ve elinden tutuyor. Ne oldu sana? Şurada oturanlar beni dövdü diyor. Elinden tutarak o topluluğun yanına gelir. Bu adamı niye dövdünüz diyor. Onlar diyor ki biz Kur'an okuyorduk. Kur'an okurken bu da kalktı. İsa'ya da anasına da Meryem'e de Çok ağır küfürler etti. Biz de dövdük. Diyor. Selman diyor ki siz ona diyor Meryem'in, İsa'nın kim olduğunu haber verdiniz mi? Siz diyor cehaletteyken Allah size dini diyor dayaklan mı öğretti diyor. Sahabeler hatalarını anlıyorlar. Kendilerini düzeltiyorlar. Bir sahabenin yaptığı hatayı başka bir sahabe ne yapıyor? Düzeltiyor. Ve o Yahudi iki tarafı da böyle dinliyor ve hidayete eriyor. Ne yapıyor? Müslüman oluyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği o güzide insanlar olduğu gibi ne yapmışlar? Yaşantılarına bunu geçirmişlerdir. Bunun birçok örneğini görebilirsiniz kardeşlerim. Beşincisi ise taltif. Lütfetme, gönül alma, Mükafatlandırma demektir ki Aleyhisselatü Vesselam muhataplarına değer vermiş, ihsan ve ikramlarda bulunmuş, muhataplarına sevgi ve şefkatle yaklaşmış ve bu da gerçekten eğitim modelinin en önemli ayağı sevgi ve şefkattir. Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bunun farklı evrelerde ve çok yoğun olarak olduğunu görmekteyiz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisinden ne istenmişse muhakkak vermiştir. Mesela bunlardan en dikkat çekici olaylardan bir tanesi belki hepinizin malumu bir gün bir yerden gelirken adamın birisi yakasından sertçe tutarak hatta elbisenin vidası ne yapıyor? Boynunda iz yapıyor ve kendisinden heybesini doldurmasını ve bir şeyler vermesini istiyor. Ali sallallahu ve adam ne istiyorsa verin diyor. Aldıktan sonra bırak diyor Şimdi bu hadise okuyun ve kendi elbisenizden gömleğinizden kendi canınızı bir yakın. Karşıdaki de size böyle bir muamele yapsın ve siz de onun istediklerini hakikaten yerine getirebilecek misiniz? Evet. Allah Resulü ve Vesselam bize her konuda gerçekten güzel bir örnektir. Sözü uzatıp kıymetli vaktinizi çok almak istemiyorum. Allah Resulü ve Vesselam bize her alanda çok önemli bir rehberdi. Çok ciddi bir çalışmayla bu nebevi örneği öğrenmemiz, hayatımıza geçirmemiz, dini tamamen hayatımızda tatbik edebilmemiz için ve vesselam'ı çok çok iyi tanımamız gerekiyor. Allah hepinizden razı olsun. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Siz azı çoğa sayın. Allah subhanehu ve teala bizleri mağfiret etsin. Son sözümüzü İslam olarak vermeyi hepimize nasip etsin. Şu kirlenen dünyada arınanlardan, kendini koruyanlardan eylesin. O sahabenin yolundan hem de bir binanın elemanları gibi birbirini tamamlayarak gidenlerden eylesin. Subhani ki Allah'ım ve bihamdü ki. Eşheden la ilahe illa ente. Estağfurullah ve tevbini. Velhamdülillahi Rabbani. Amin. istedim. Çeviri